Onları yakaladığınız yerde öldürün. Onlar sizi nereden çıkarırsa, çıkardırıl- çıkardılarsa siz de onları oradan çıkarın. Fitne adam öldürmekten daha beterdir. Onlar sizinle meş'te haramın yakınında savaş savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın. Eğer sizinle orada savaşırlarsa siz de onları öldürün. Kafirlerin cezası işte budur. Sizinle savaşanları savaşta düşman tarafına demektedir. Müşrikler, Müslümanları Mekke'den çıkardıkları için, onların da bu mübarek topraklardan çıkarılmaları istenmektedir. Çünkü fitne adam öldürmekten de korkunçtur. Bakara 217 Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde sınama, bela, bozgunculuk, baskı, işkence gibi farklı anlamlarda kullanılan fitne kelimesi bu ayette dindar insanlara dinlerini terk etmeleri yolunda yapılan baskı ve işkence anlamındadır. Bu anlamda fitne gerçekten de insanı değerleri hiçe sayan ve hayatı yaşanmaz hale getiren bir niteliğe sahiptir. 193. ayette bu baskıdan kurtulmanın yolu gösterilmektedir. Mescid-i Haram Kabe ve civarıdır. allah Teala Dünya yaratılığı yaratılı beri orada kan dökmeyi yasakladığı için buraya hürmet edilmesi gereken yer anlamına, anlamında haram bölgesi, harem denmiş ve Mekke fethi sırasında sadece Peygamber Efendimiz için yalnız günün belli bir bölümünde bu yasak kaldırılmıştır. Buhari Müslüm ama kafirler Müslümanlarla orada savaş, savaşmaya kalktığında kendileriyle savaşı izin verilmiştir. Onlar saldırmaktan vazgeçecek olursa siz de vazgeçin. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir. Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir cümlesi Kur'an-ı Kerim'de sıkça vurgulanmaktadır. Mesela Bakara 173, 182, 199, 226, Maide 3, Enam 54, Nahıl 18. Zulüm ve baskı tamamen ortadan kalkıncaya ve hakimiyet Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer haksızlıklara son verirlerse artık zalimlerden başkasına düşmanlık beslenmeyecektir. Burada fitne kelimesi zulüm ve baskı ifadesiyle karşılaşmıştır. Şu ayette de öyledir. Elbette senin Rabbin çeşitli zulüm ve baskılara uğradıktan sonra hicret eden ardından Allah yolunda savaşıp sabredenlerin yanındadır. Nahl 110 Hiçbir fitne kalmayıncaya ve bütün hakimiyet Allah'a ait oluncaya kadar o kafirlerle savaşın. Eğer küfür ve isyandan vazgeçerlerse şüphesiz Allah onların yaptıklarını görmektedir. Enfal 39 Zalimlerin yaptığı hareket tamamen haksızlık ve kötülük olduğu için kötülüğün karşılığı ona denk bir cezadır. Şura 40 Ayetine göre zalimler bu cezayı hak etmektedir. Haram aylarda size saldıranlara siz de karşılık verin. Çünkü dokunulmazlıklar karşılıklıdır. Şu halde kim size saldırırsa siz de ona aynı şekilde cevap verin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve şunu bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. Gökleri ve yeri yarattığı gün koyduğu ölçü uyarınca Allah'a göre ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru din ve doğru hesap budur. O halde bu aylarda savaşı başlatarak kendinize zulmetmeyin ve müşrikler sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın ve şunu da unutmayın ki Allah'ın yardımı muttakilerle beraberdir. Tövbe 36. Haram aylar el eşhurulü'l haram. Savaşın haram kabul edildiği, karşılıklı olarak saldırmazlık örfünün uygulandığı dört kutsal ay olup bunlar zilkade, zilhicce, muharrem ve recep aylarıdır. Allahu Teala bu aylarda savaşmayı yasaklamıştır. Resul-i Ekrem kendisine saldıran olmazsa bu aylarda savaş yapmazdı. Ahmet bin Hambel Haram aylar ile Kabe'nin civarı dokunulmaz değerler olarak kabul edildiğinden bu aylarda ve bu yerlerde hiç kimse öldürülmez. Karşılıklı olarak saldırmazlık örfü uygulanır. Ancak bu aylarda ve bu yerlerde Müslümanlara saldıranlara adil ve ölçülü davranmak suretiyle cevap verilir. Bir kötülüğe karşılık verilirken ölçüyü aşmamak gerektiği Kur'an-ı Kerim'de de defalarca hatırlatılır. Bir kötülüğe karşılık ver, verecekseniz siz de yapılan kadar karşılık verin. Ama sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Nahıl 126 Eğer Allah insanların kötülüğünü birbirinin eliyle savuşturmasaydı, dünyada dirilik ve düzen kalmazdı. Bakara 251 Kötülüğün karşılığı ona denk bir cezadır. Fakat kim bağışlar ve barış yolunu seçerse, O'nun mükafatı Allah'a aittir. O ise zalimleri hiç sevmez. Şura 40. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Da kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Ve iyilik edin. Yaptığınızı güzel yapın. Çünkü Allah iyilik eden ve işini güzel yapanları sever. İstanbul'un fethine katılan... Mucahitlerden biri tek başına düşmana saldırınca Müslümanlar onun kendini kendi eliyle tehlikeye attığını söylediler. İslam askerleri arasında bulunan Ebu Eyüp el-Ensari onlara ayeti yanlış anladıklarını hatırlatarak ayetin iniş sebebini şöyle anlattı: Bu ayet biz ensar hakkında nazil oldu. Allahu Teala Peygamberine yardım edip de İslam uğrunda savaşanlar çoğalınca. Peygamberimize duyurmadan kendi kendimize konuşmaya başladık. Mallarımız sahipsiz kalıp helak oldu. Artık İslamiyet güçlendiğine ve uğrunda savaşlar çoğaldığına göre malımızın başına geçip onunla uğraşabiliriz dedik. İşte o zaman Allahu Teala bizim yanlış düşündüğümüzü gösteren bu ayeti indirdi. Bu suretle biz kendimizi kendi elimizle tehlikeye atmanın cihadı bırakmak işimizin başına geçip onunla uğraşmak anlamına geldiğini öğrendik. Abu, Ebu davut Tirmizi Hani bir zamanlarda şöyle demiştik. İyilik yapanların mükafatını fazlasıyla vereceğiz. Bakara 58 Anaya, babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlarla güzel güzel konuşacaksınız. Bakara 83 Çünkü iyi davranan ve dürüst olanlar bu konuda kınanmaz. Tevbe 91. Allah sana nasıl ihsanda bulunduysa sen de insanları öylece ihsanda bulun. Kasas 77. Kur'an-ı Kerim'de daha başka ayetlerde iyilik eden ve işini güzel yapanları Allah'ın sevdiği Ali İmran 134-148 Maide 13-93 ve onlara hak ettiği karşılığın fazlasıyla verileceği Bakara 58 Araf 161 belirtilmektedir. İyilik etmek ihsan konusunda Nahol suresi 90. ayetin dipnotunda da bilgi verilmiştir. Başladığınız haccı ve umreyi Allah rızası için tamamlayın. Eğer bir engel çıkar da tamamlayamazsanız o zaman maddi durumunuza uygun bir kurban gönderin. O kurban kesileceği yere varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızdan hastalanan veya başında bir rahatsızlık bulunduğu için tıraş olanların ise fidye olarak oruç tutması veya sadaka vermesi yahut kurban kesmesi gerekir. Güvene kavuştuğunuzda içinizden kim hac zamanına kadar umre yaparsa Maddi durumuna uygun bir kurban kesmesi icap eder. Kurban kesemeyenler ise üçü haç mevsiminde yedisi de memleketine döndükten sonra olmak üzere tam 10 gün oruç tutarlar. Bu hüküm mescide haram civarında yaşamayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten korkun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Peygamber Efendimiz ve sahabileri Hicrit'in 6. Milad'ı 628 yılında umre yapmak üzere Medine'den Mekke'ye hareket etmişler. Ancak Mekkeli müşrikler onların şehre girmesine engel olmuşlardı. Bir yıl sonra inen bu ayette onlara yarım kalan umrelerini tamamlamaları emredilmektedir. Onlar inkar eden ve sizi mescide haramdan yolda bekletilen kurbanlıklarınızda da yerine ulaş, ulaşmaktan alık uyanlardır. Eğer orada kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlara bulunmasaydı, sizin de bilmeden onları ezerek vicdan azabına uğrama ihtimaliniz olmasaydı, Allah savaş izni verirdi. Dilediklerini rahmetini eriştirmek için Allah sizin elinizi onlardan çektirdi. Onlar birbirinizden ayırt edilseydi, kafir olanları olanlarını acı bir azabı uğratırdık. Fetih 25. Hacci ve umreyi tamamlamaya engel olan şeyler düşman veya bir hastalık yahut benzeri sebeplerdir. Bir engel yüzünden hac ibadeti yarım kalan kimse maddi durumuna uygun olarak bir deve, sığır veya koyunu kurbanların kesildiği minaya gönderecek, göndermezse bulunduğu yerde kesecektir. Başı tıraş etmek ihramdan çıkmanın ilk şartıdır. Bu ayetin kendisi hakkında indiği söyleyen Assab-ı Kap Kab ibn Ucure, umre yapmak için Hudeybiye'de bulundukları sırada başının bitlendiğini, Resul-i Ekrem'in de kendisine tıraş olmasını, buna karşılık daha sonra üç gün oruç tutmasını veya altı fakiri doyurmasını yahut bir koyun kesmesini emrettiği belirtmektedir. Buhari, Müslüm. Allah'ın cezası çok şiddetlidir ifadesi şu ayetlerde tekrarlanmaktadır. Bakara 211, Ali İmran 11, Maide 2, 98 Enfal 13-25-48-52, Rat 6-Mümin 3-22, Haşr 4-7 Haç vakti belli aylardadır. O aylarda hac etmeye karar veren, haç boyunca cinsel ilişkiden, günahtan, kavgadan uzak durmalıdır. Yaptığınız bütün iyilikleri Allah bilir. Kendinize yol azlığı hazırlayın. Azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten ve azabımdan sakının. Haç mevsimi, Şevval, Zilkade ayları ile Zilhicce'nin ilk on günüdür. Buhari Cinsel ilişki diye tercüme edilen rafes kelimesi, kötü söz anlamına da gelmektedir. Resul-i Ekrem'in belirttiğine göre, Kötü söz söylemekten, ihramlı iken cinsel ilişki bulunmaktan ve günah işlemekten sakınarak Allah rızası için hacciden kimse anasından doğduğu günkü gibi tertemiz olarak yurduna döner. Buhari, Müslim. Takva, Bakara suresinin başında da geçtiği gibi Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınmak ve Allah'ın himayesine sığınmak demektir. Benden sakının benden korkun, Allah'tan korkun gibi ifadeler de kişinin ilahi buyruklara karşı gelmek suretiyle kendisini Allah'ın korumasından yoksun kılması ve onun şiddetli azabına müstahak hale getirilmesi ihtimaline karşı bir uyarıdır. Haç mevsiminde alışveriş yaparak Rabbinizden rızık istemeye çalışmanızda hiçbir günah yoktur. Arafat'tan büyük kalabalıklar halinde dalga dalga indiğinizde Müzdelife'deki meş'ari haramda Allah'a zikredin. Size doğru yol gösterdiği için onu anın. Zira o sizi hidayete erdirmeden önce siz gerçekten yolunu kaybetmiş kimselerdiniz. Rabbinizden rızık istemeye çalışmanız da ifadesinin ticaret ve maddi kazanç anlamına geldiği diğer ayetlerden anlaşılmaktadır. Cuma günü namaz için ezan okunduğunda, alışverişi bırakıp Allah'ın zikrine koşun ayetinin hemen ardından, namaz kılındığında ise yeryüzüne yayılıp Allah'ın lütfundan rız rızkınızı arayın buyurmaktadır. Cuma 9-10 Cahiliye döneminde, haç mevsiminde, panayırlar kurulup ticaret yapılırdı. İslamiyet gelince bunun sakıncalı olduğu zannedildi. Ayet bu düşüncenin doğru olmadığını haçla birlikte ticaret yapılabileceğini ortaya koydu. Buhari Hacılar Arefe günü öğle vaktinden ertesi günün sabah vaktine kadar olan süre içinde Mekke'nin 21 kilometre doğusundaki Arafatlarında bir müddet dururlar. Mahşeri andıran bu kalabalıkta bir süre durmaya vakfe denir. Resul Ekrem hac arefe demektir. Hadisiyle vakfenin haccın vazgeçilmez şartı olduğunu belirtmiştir. Tirmizi, Ebu Davud. Güneş batınca oradan Meş'ari Haram'da da denilen Müzdelife'ye inerler. Burada akşam ve yatsı namazlarını birlikte kılmak suretiyle Allah'ı zikrederler. Ey iman edenler! Allah'ı çok zikredin. Ahzab 41. Allah'ı zikretmekle ilgili bazı ayetleri burada verilmiştir. Sonra insanların dalgalar halinde döndüğü Arafat'tan siz de dönün ve Allah'tan sizi bağışlamasını dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir. Bu emir ibadetlerden sonra istiğfar etmenin, Allah'ın bağışlanmasını dilemenin önemine işaret etmektedir. Peygamber Efendimiz de namazı kıldıktan sonra üç defa istiğfar ederdi. Müslüm, Nesai'i. Onlara dedim ki Rabbinizden sizi bağışlanmasını Dileyin çünkü o Çok bağışlayandır Nuh 10 Haç Görevlerinizi yerine getirince Bir zamanlar Atalarınızı andığınız gibi Hatta ondan daha coşkulu bir şekilde Allah'ı anın Bazıları Rabbimiz Bize kısmetimizi Dünyada ver der Öyle kimselerin ahirette hiç nasibi yoktur İslamiyet'ten önce Araplar haçtan sonra Mirada toplanıp ataları ile övünürlerdi ayet Müslümanlara bu yanlış uygulamayı reddetmelerinin gerektiğini orada Allah'ı ataları anmaktan daha güçlü bir şekilde anıp zikretmenin daha uygun olacağını hatırlatmaktadır kimi de Rabbimiz bize dünyada da iyilik ve güzellik ver ahirette de iyilik ve güzellik ver bizi cehennem azabından koru diye dua ederler Resul Ekrem bu duayı çok okur ve okumasını tavsiye ederdi. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mâce. İşte yaptıkları iyiliğin karşılığını görecek olan onlardır. Allah hesabı çok çabuk bitirendir. Allah hesabı çok çabuk bitirendir ifadesi birçok ayette tekrarlanmaktadır. Ali İmran 19 199 Maide 4 Raat 141 pardon Raat 41 İbrahim 51 Nur 39 Mümin 17 Belirli günlerde Allah'ı zikredin. İki gün içinde Mina'da görevini çabucak tamamlayıp nemleketine dönmek isteyene günah olmadığı gibi orada daha fazla kalana da günah yoktur. Bu durum Allah'a karşı gelmekten Sakınanlar içindir. Siz de Allah'a karşı gelmekten sakının ve şunu bilin ki hepiniz O'nun huzurunda toplanacaksınız. Belirli günler arefe günü sabah vaktinden kurban bayramının dördüncü günü ikindi vaktine kadar olan zamanı kapsamakta. Bu zaman dilimine eyyamüt teşrik teşrik günleri denilmekte. Müslümanların bu günlerde yüksek sesle Teşrik tekbirleri alarak Allah'a zikretmeleri istenmektedir. Resulullah Ekrem teşrik günlerinin yeme içme ve Allah'ı zikretme günleri olduğunu söylemiştir. Müslim. teşrik tekbiri şöyledir. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallahu ve'lhamdu ekber, Allahu ekber ve Hamd. İki gün içinde yani Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'daki görevini bitirenlerin Mekke'den ayrı ayrılabilecekleri belirtilmektedir. Huzurunda toplanılacak olan Allah'tan sakınılması gerektiği birçok ayeti hatırlatılmaktadır. Mesela Maide 96, En'am 72, Enfal 24, Mümin 79, Mücadele 9, Mülk 24. Bazı kimselerin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 Devamındaki iki ayet, münafıklıkların belirgin özelliklerini dile getirmekte, içi dışı birbirini tutmayan bu kimselerin usta birer yalancı olduklarını belirtmektedir. Buhari, Müslüm resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, münafıklar hakkında Allah'ın en nefret ettiği adamlar bu azılı düşmanlardır buyurmuştur. Buhari, Müslüm Münafık'un suresinde onlar şöyle nitelendirilmektedir. Münafıklar, sana geldiklerinde senin Allah'ın elçisi olduğunu şahitlik ederiz derler dediler. Allah senin kendi Resulü olduğunu elbette biliyor. Fakat Allah münafıkların gerçekten yalancı olduklarına da şahittir. Onlar halkı Allah yolundan alıkoymak için yalan yere yemin ettiler. Bu yaptıkları gerçekten pek kötü bir şeydir. Çünkü önce iman etmiş, Sonra kafir olmuşlar. Ondan sonra da Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Artık bir şey anlayacak durumda değillerdir. Onları gördüğünde kalıpları hoşuna gider. Konuştuklarında sözlerine kulak verirsin. Onlar elbiseye giydirilmiş keresteler gibidir. Her gürültüyü aleyhlerinde sanırlar. Asıl düşman onlardır. Onlardan sakının. Allah kahretsin onları. Nasıl da haktan batılı doğru çevriliyorlar? Münafıkın 1-4 Ancak bir işin başına geçince memleketi birbirine katmaya, ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah ise bozgunculuğu sevmez. Onlar dünyada da dünyada hep fitne fesat çıkarmaya uğraşırlar. Fakat Allah fitne fesat çıkaranları hiç sevmez. Maide 64 Ülkede bozgunculuk çıkarmaya kalkmak kalkma çünkü Allah bozgunculuğu sevmez. Kasas 77. Keşke sizden önceki nesillerin içinde yeryüzünde fitne fesat çıkarmasını engel olacak akıllı ve erdemli insanlar bulunsaydı. Hud 116. Demek ki siz iş başına gelecek olsanız memlekette fitne fesat çıkaracaksınız ve akrabalık bağlarını keseceksiniz. Öyle mi? Muhammed 22. Ona Allah'tan kork dendiği zaman kibri ve gururu onu günaha sürükler. Artık onun layığı cehennemdir. Orası ne fena bir yerdir. Doğrusu inkar edenler kibir ve gururları yüzünden muhalefet etmektedir. Sat 2. Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi, kibirlenmeyi, kibirlenmeyi, kibirlerine yediremeyenler ise perişan şekilde cehenneme gireceklerdir. Mümin 60 Bazı kimseler de Allah'ın rızasını kazanmak için canını bile verir. Allah ise kullarına pe pek şefkatlidir. Allah rızasının her şeyden değerli ve insanın kazanacağı en büyük ödül olduğu çeşitli ayetlerde belirtilmiştir.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 Bakara 272 Kim bunu Allah'ın rızasını arayarak yaparsa elbette biz ona pek büyük bir mükafat vereceğiz. Nisa 114 Allah mümin erkek ve mümin kadınlara içinden ırmaklar akan ve ebediyen kalacakları cennetler ve adın cennetlerinde hoş meskenler vaat etmiştir. Allah'ın hoşnutluğu ise hepsinden daha büyüktür. Asıl bahtiyarlık işte budur. Tövbe 72 Onlar onlar Rablerinin rızasını kazanmak için her sıkıntıya sabreder. Namazı gerektiği şekilde kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan gizlice açık açıkça bağışta bulunur. Kötülüğü iyilik yaparak kendilerinden uzaklaştırırlar. Dünyanın sonunda güzel bir hayat onları beklemektedir. Rad 22 Allah'a ve Resulüne iman edin. Size kullanma yetkisi verdiği şeylerden bağışta bulunun. Sizden iman eden ve Allah yolunda harcayanlar için büyük bir mükafat vardır. Size ne oluyor ki Allah yolunda bağışta bulunmuyorsunuz? Oysa göklerin ve yerin gerçek sahibi zaten Allah'tır. Hadit 7-10 O ancak Yüce Rabbinin rızası için verir. Leyl 20 Ey iman edenler! Hepiniz birden İslam'ın barış ve huzur iklimine girin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o sizin gerçekten apaçık düşmanınızdır. Şeytanın izinden gitmeyin. Çünkü o sizin gerçekten apaçık düşmanınızdır. Bakar 168. konuyla ilgili diğer ayetler bu ayetin dit verilmiştir. Size bunca açık belgeler geldikten sonra yine de yanlış yola saparsanız, Allah'ın karşı konulmaz kudret sahibi olduğunu ve her işi yerli yerince yaptığını aklınızdan çıkarmayın. Yoksa bu kimseler Allah'ın meleklerle birlikte bulutların gölgeleri arasından çıkıp yanlarına gelmesini ve böylece defterlerinin vermesini mi bekliyorlar? Zaten sonunda bütün işler Allah'a dönecektir. Ayet, mükemmel bir Müslüman olmayı kabul etmeyin şeytanın ardından gidenleri hedef almaktadır. Konuyla ilgili geniş açıklama Enam Suresi 8. ayetin diplutunda yapılmıştır. Kur'an-ı Kur Kerim vaktiyle İsrailoğullarının da böyle bir istekte bulunduğunu haber vermektedir. Hani bir, bir de ey Musa biz Allah'ı açıkça görmeden sana inanacak değiliz demiştiniz. De göz göre göre sizi yıldırım vermişti. Bakara 55 Nisa 153 Zaten sonunda bütün işler Allah'a dönecektir ifadesi şu ayetlerde Tekrarlanmaktadır Ali İmran 109 Enfal 44 Haç 76 Fatır 4 Hadit 5 Kendilerine apaçık Nice belgeler verdiğimizi İsrailoğullarına bir sor bakalım Kim Allah'ın nimeti Kendisine geldikten sonra Onu değiştirirse Şunu bilsin ki Allah'ın cezası Çok şiddetlidir Dünya hayatı kafirlere sevimli gösterilmiştir. Onlar iman edenlerle alay edip dururlar. Halbuki takva sahipleri kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Yaptıkları bu çirkin ameller onlara güzel görünüyor. Tövbe 37 Müminlerden gönüllü olarak yüklü miktarda sadaka verenlerle bir de ancak güçlerinin yettiğinden başka verecek bir şey bulamayan kimselerle alay edenler var ya, Allah da onlarla alay edecektir. Onlar için elem verici bir azap vardır. Tevbe 79 Takva için Bakara suresi 2. ayetin dipnutuna bakınız. Ahirette ise müminler onlara gülecektir. Bugün de iman edenler o kafirlere gülerler. Hem de koltuklara kurulmuş onları seyrederken. Muttafifin 34-35 Neticede Allah onları işledikleri amellerin en güzel ile mükafatlandıracak ve lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Allah dilediğini hesapsız zıtlandırır. Nur 38. Allah Teala'nın dilediğini hesapsız şekilde zıtlandırması ilgili ayetler burada verilmiştir. İnsanlar aynı dine inanan tek bir ümmetti. Sonra onlar farklı düşüncelere sahip olmaya başlayınca Allah müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdi. Anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hakem olması için o peygamberlere gerçeği içeren kitaplar indirildi. Ancak ehli kitap kendilerine apaçık gerçekler geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Sonra Allah kendi iradesiyle onların antlaşmaya düştükleri konuda iman edenlere doğru yolu gösterdi. Allah dilediğini doğru yola iletir. İnsanlar aynı dine inanan tek bir ümmetti. Sonra anlaşmazlığa düştüler. Eğer bu konuda daha önce Rabbinin verilmiş bir sözü olmasaydı, anlaşmazlığa düştükleri şeylerde aralarında yüküm verir, işleri çoktan bitirirdi. Yunus 19 Şu ayet, insanlığın neden birçok ümmete ayrıldığı konusun açıklık getirmektedir. Her biriniz için, biz bir şeriat ve bir yol belirledik. Eğer Allah dileseydi, sizi tek bir ümmet yapardı. Ancak verdikleriyle sizi sınamak için ümmetleri ayırmıştır. O halde siz de Hayır yapmakta birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri O size bildirecektir. Maide 48 Elbette biz seni hem insanları müjdelemen hem de uyarman için hak din ile gönderdik. Bakara 199 İman eden kimselere yol göstermek ve rahmet olmak üzere onlara bilerek açıklamalar yaptığımız bir kitap verdik. Araf 52 Biz sana bu kitabı özellikle anlaşmazlığa düştükleri şeyleri onlara açıklayasın ve iman edenlere rehber ve rahmet olsun diye indirdik. Nahl 64 Bu ayetin dipnotunda peygamber efendimizin açıklama görevine dair bilgi verildi. Ehli kitap ilahi bir kitaba inananlar demek olup Kur'an-ı Kerim'de de genellikle Yahudiler ve Hristiyanlar için kullanılır. Onlar ise kendilerine ilim geldikten sonra Sırf aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler Şura 14 Bu ayet insanların önceleri tabiat güçlerine Yani birden çok ilaha taptıklarını Diğer bir ifadeyle ilk dinlerin çok ilahlı olduğunu Dinde evrim sonucunda çok ilahlılıktan tek ilaha geçildiğini ileri sürenlerin tezini çürütmektedir İnsanlar aynı dine inanan tek bir ümmetti Sonra anlaşmazlığa düştüler. Yunus 19 ayetiyle de teyit edildiği üzere insanlar Hazreti Adem'den itibaren ilahi vahiyin ışığında Allah'ın istediği bir hayat tarzını benimsemişler. Ancak sonradan görüş ayrılığına düşerek farklı dinlere girdikçe allah Teala peygamberlere aracılığı ile onlara yol göstermeye bir zamanlar tek ümmet olduklarını hatırlatmaya devam etmiştir. Allah dilediğini doğru yola iletir ifadesinin geçti diğer ayetler. Bakara Suresi 140. Ayet'e Bakınız Sizden önceki Müminlerin yaşadığı sıkıntıları çekmeden cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öyle yoksulluk ve dayanılmaz acılar sar acılarla sarsıldılar ki peygamber ve onunla birlikte iman edenler Allah'ın yardımı ne zaman dediler? Şunu iyi bilin ki Allah'ın yardımı yakındır. Müminlerin Mutlaka denemelerden geçirileceğini gösteren ayetlerden biri şudur. İnsanlar imtihan edilmeden sadece iman ettik demek de serbest bırakılacaklarını mı sandılar? Gerçek şu ki biz onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah doğru söyleyenleri ve yalancıları mutlaka birbirinden ayıracaktır. Ançabut 2.4 Doğrusu peygamber olarak gönderdiğimiz kullarımız hakkında bizim geçmişte verdiğimiz şöyle bir söz vardır. Onlara mutlaka yardım erişecektir. Saffat 171-172 İslamiyet'in ilk yıllarında putperestlerden büyük işkenceler gören Müslümanlar, Allah bize yardım et, etmeyecek mi? diye dert yanlıkları zaman, Resulü Ekrem onlara, önceki ümmetler içinde bazı müminlerin testereyle baştan aşağı biçildiği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 Anaya babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. Bakara 83 Konuyla ilgili diğer ayetler bu ayetin dit gösterilmiştir.